yaşında bekar olan Ecem ailesiyle birlikte yaşıyormuş. Üniversite mezunu ancak daha yeni iş aramaya başlayan Ecem... ...hayattan hiç zevk almadığını, hayatının boşa geçtiğini düşünüyormuş. Çünkü hiç arkadaşı olmamış. Arkadaşlarının olmamasının nedeni ise tamamen kendisini geri çekmesinden kaynaklanıyormuş. Ecem, beni bir yere davet ettiklerinde hep bir bahane bulup eve kaçardım. Kendimi güvende hissetmezdim diyor. Üniversitedeyken sınıf ortamı çok kalabalık olduğundan kendisini hep gizlemiş. Kimsenin ona çirkin dememesine rağmen kendisini hiçbir zaman güzel bulmadığını düşünüyormuş. Samimi olmadığı kişilerle konuşmaktan, göz teması kurmaktan hep kaçınırmış. İnsanların dikkatini çekmek istemezmiş, aşırı derecede de kızarırmış ve bu durumu İş hayatına yani iş başvuruları sırasında kendisini zorladığını düşünmeye başlayan Ecem yaşadıklarına çare bulamazsa bundan sonraki hayatının da yolunda gitmeyeceğini düşünüyormuş. Evet sosyal fobisi olan Ecem'e bugün uzmanımız neler tavsiye edecek? Adım adım insan başlıyor. Efendim ekranlarınızın başına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yine bir terapi gününde adım adım insanda sizlerle birlikteyiz. Ve bugün sosyal fobiniz kabusa dönmesin, bunun çaresi çözümü vardır dedik. Ve yaşanmış bir öyküyle sizlerin karşısına geçtik. Evet Ecemin nezdinde aslında sosyal fobi yaşayan herkese bugün rehber olmaya gayret edeceğiz. Ve bugün bize eşlik edecek olan uzmanımız, her zaman onu ağırlamaktan çok büyük onur ve keyif duyduğum sevgili Hocam psikiyatrist Hakan Türkçepar. Nasılsınız hocam? Hoş bulduk sağ olun. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ediyorum. Ee, bu arada hemen İzleyenlerimize duyuralım. Şurada gördüğünüz adım adım Instagram hesaplarından bizlere sorularınızı yazmaya başlayın. İlerleyen dakikalarda sizlerden gelen soruları uzmanımız değerlendirecek burada diyorum. Ve efendim başlayalım istiyoruz. E, i̇sterseniz Ecemin durumunu değerlendirelim. E, zira benim sosyal fobiyle ilgili sorularım var. Çünkü belki birçok insanın da kar karıştırdığı bir şey var. Çekingen, hafif e, daha böyle kendini geri çeken, utangaç olan insanlara da sosyal fobisi var yakıştırması da yapılıyor. Bunların ayrımını detaylarıyla konuşacağız. Siz nasıl başlamak istersiniz hocam? Ecemi değerlendirmek mi? Yoksa benim sosyal fobinin belirtileri nedirle bağlayabilirsiniz sorun. Ee, aslında hani anlattığınız öykü bence sosyal fobinin belirtilerini çok güzel sergiliyor. Kişinin kendisini olumsuz görmesi aslında kendisini olumsuz görüyor ama diğer insanların onu öyle gördüğüne inanması, bunun verdiği, yaşattığı sıkıntı ve bu sıkıntıyla baş etmek için Kişinin kendisini toplumdan çekmesi, insan ilişkilerinden geriye çekmesi. Aslında bir yandan da sosyalleşmek, insanlarla birlikte olmak kendini ortaya koymak istiyor. Ama nasıl olsa hani olumsuz karşılanacağını düşündüğü için bari en azından hani insanların arasında çıkmayayım da olumsuz tepkiler almayayım gibi bir tutum içine girmesi ve maalesef bunun da tabii Kendisini doğrulayan bir kehanet gibi çünkü siz eğer insanların arasında karışmazsanız o zaman olumlu tepkilerden de e, yoksun kalmış olursunuz. Bu şekilde bir kısır döngü aslında hı hı. ama e, sosyal fobinin hani klasik tanımına e, girecek olursak kişinin diğer insanlarla birlikteyken yani sosyal kaygı şöyle bir sıkıntı genel bir sıkıntı değil diğer insanlarla birlikteyken kendisinin Olumsuz şekilde davranacağından yani diğer insanlar tarafından olumsuz değerlendirilecek şekilde davranacağından veyahut da kaygı belirtilerini göstereceğinden korkmak ve kaçınmak. Yani dikkat ederseniz iki türlü şey var. Bir ben eğer insanlarla etkileşime girersem, konuşma yaparsam, kendimi ortaya koyarsam, soru sorarsam, ne bileyim söz alırsam veya sadece ve sadece insanların arasına katılır ve görünürsem orada var olursam bir şekilde olumsuz şekilde değerlendirilecek bir konuşma yaparım. Olumsuz şekilde değerlendirecek biçimde görünürüm gibi korkuları oluyor. İkinci korku da hani sadece ve sadece kaygı belirtilerini yaşarsa da korkabilir bazı insanlar. Yani işte insanların yanında kızarrım, terlerim. İşte elim titrer gibi kaygı belirtilerini göstermekten kaçınıyor. Yani insanların yanında korkmaktan korkuyor korkmak. da diyebiliriz. Evet. Hani. Korkudan korkmak aslında değil mi evet. hocam? Ama özel bir tipi insanlarla birlikteyken o korkuyu yaşamak ve onun da tabii fark edilmesi. Evet. Genelde sosyal fobisi olan insanların zaten aile ya da böyle yakın çevresinde çok e, samimi olduğu insanlarla bunu yaşamadığını Doğru. görüyoruz değil mi hocam? Doğru. Burada bir diğer yani yeni girdiği bir ortam. Evet. Ee, özellikle mesela Ecem'in yaşadığı evet. problem e, aslında üniversite hayatı boyunca da devam etmiş. Aslında o insanları belki her gün görüyor sınıfında, anfisinde. Ama üniversitede o kalabalık ortamda ön plana çıkmamak ve evet. gizlemek. Halbuki kimsenin dikkat ettiği bir e, öne tabii. çıkışta... Belki söz konusu bile değil, değil mi hocam? E şimdi e, hepimizde sosyal kaygı bir miktarda var ve olması gerek. Hı hı. Eğer olmazsa mesela diyelim burada bizim sosyal kaygımız olmasa muhtemelen hani şu yaptığımız konuşma bu şekilde olmaz. Oynuyor Çok muyuz yani hocam. Şey olur. <gülüyor> e, olması gerek ki mesela ne yapıyoruz işte kendimize dikkat Çekil ediyoruz kılıfımıza kıyafetimize söylediğimiz şeylere. Hiç e, sosyal kaygısı olmayan bir insanla birlikte olsanız ne bileyim bir toplumun içinde o toplumun huzurunu bozar. Mahcup olur. Evet size. yani bağırarak konuşur işte kurallara uymaz diyen insanların tepkilerini hiç önemsemeyen birini düşünün. Hı hı. Öyle birini istemeyiz çevremizde. E, çünkü grup terapileri de e, yapıyorum ben. Mesela bizlerin terapist olarak en rahat yaptığı grup terapileri sosyal kaygı gruplarıdır. Çünkü çok kibar nazik insanlar aslında hani. Hı hı. O olumlu yanda kardeşe çıkmıyor değil mi? Tabii. Şimdi belli bir düzeyde gerekli. Bu biraz e, artınca mesela ne diyoruz? işte biraz e, utangaç biri diyoruz. Hı hı. Ama bu bir yine bir klinik rahatsızlık, e, bir psikolojik bozukluk anlamına gelmiyor. Biraz daha fazlalaşırsa hı hı. ne gibi? İşte e, sınıfta sorulara cevap vermek, yeni insanlarla tanışmak, Konuşmak gibi böyle performans durumu diyebileceğimiz topluma karşı konuşmak gibi sözlü de konuşmak gibi sözlü sınavlar gibi bunların hepsinde çok şiddetli korku duyuyor ve kaçınıyorsa o zaman ve kişinin hayatını etkiliyorsa o zaman performans tipi sosyal fobi diyoruz yani sosyal fobinin biraz ne diyelim hafif şekli bu ne yapar mesela işte üniversitede diyelim sunum dersi var kişinin. O dersten kaçar, o dersi veremediği için okulu bitiremeyenler var veyahut da okul seçerken mesela böyle bir sunum şeyi etkinliği olmayan okulları tercih eden bile olabiliyor. Yine performans tipi sosyal kaygıda mesela kişi bir terfi alır, terfiyi istemeyebilir. Çünkü diyelim işte bir teknik eleman olarak işte atölyede çalışıyordur, rahattır. Ama müdür yapılacağı zaman mesela istemez bunu. Niye istemez? Çünkü müdür olunca sık sık toplantıya katılmak gerek, konuşma yapmak gerek, sunum yapmak gerek. Yani kişinin mesleki hayatını da etkileyebilir. İşte efendim doktor olabilir, e, kongreye katılmak istemeyebilir, sunum yapmak istemeyebilir. Eğiticiyse işte eğitim işinde sadece ne bileyim araştırmaya yönelebilir, hiç ders anlatmamayı seçebilir gibi. E, hafif tipi bu. Bunun bir daha ilerisi yaygın sosyal alfabi. Orada sadece böyle sunum, performans durumları değil, insanların önünde konuşma değil. Kişi sosyal etkileşimde de rahatsız olur. Hmm. Ne gibi hocam? Mesela e, diyelim iş yerinde işte amiriyle konuşup e, bir takım problemlerini dile getirmek, sorunlarını dile getirmek. Arkadaşlarının içinde küçük arkadaş gruplarında sosyal etkileşimde bulunmak, sohbete Karışmak, katılmak gibi ne bileyim mesela derslerde tabii şimdi öyle bir durum yok ama fiziken okula gidildiğinde diyelim işte bir ders arası oluyor. Sosyal Bu tür bir sosyal kaygısı olan kişi arada ne bileyim işte koridora çıkmak, kantine çıkmak, arkadaşlarıyla görüşmek yerine sınıfta arada da sırasında oturup ne bileyim kitap okuyabilir. Onlarla hani meşgul görünerek onlarla etkileşimi de kesebilir. Çünkü hani etkileşime girmediğinizde bir gerekçe de olması gerek. Sosyal kaygı bozukluğu olan kişiler kaygıları fark edilmesin diye bir takım yollara da başvurabilir. O sosyal etkileşimi gerektirmesin diye. Fark edilmesin diye, diye ben. Aynen. Değil mi Mesela hocam? bir yemeğe gittiğinde ne bileyim masanın köşesinde oturmak, efendim sık sık dışarıya çıkmak diyelim. Sigara içen biri ise sigara içmek bahanesiyle ya da cep telefonunu çıkartıp mesela ona odaklanmak onunla şey yapmak ya da yakın bir işte o az önce söylediğiniz gibi rahat hissettiği konuşabildiği bir arkadaşı varsa o giderse onunla birlikte gitmek ve onun yanında konuşmak onunla hep konuşmak gibi. Bunun bir daha ilerisi diyelim çekingen kişilik dediğimiz durum orada artık kişi hani İnsanlarla birlikte değilken de rahatsızlık duymaya başlar çekingen kişilikte. Yani genel olarak kendini kötü, istenilmeyen, beğenilmeyen insanların rahatsız olduğu, eğer kendisini ortaya koyarsa hani sıkıntı yaşayacağını düşünür. Çekingen kişilik olduğunda yakın aile üyeleriyle bile çoğu kere ilişkiye girmez, daha geri durur. Kendi akrabalarıyla bile ilişkiye girmeyebilir. Dolayısıyla o artık en yaygın şekli zaten öyle olduğunda genelde kişiler şunu der hani ben kendimi bildim bileli böyleyim. Hani belli bir yaş başlangıç yaşı tanımlanmaz ama bizim bildiğimiz bilinen en sık görülen şekliyle sosyal kaygıda genelde işte daha ergenlik dönemi, daha kişinin kendi kimliğini kişiliğini ortaya koymaya başladığı dönem, ortaokul yılları, 13-14 yaşlarda daha çok başlıyor. Evet, ergenliğin başlangıçlarında olan. Evet, evet. Ha bir kısım kişi ama dediğim gibi ben anaokulunda da böyleydim böyleydi. diyen. O kişiliğinin artık kendini, evet. onunla bir de bütünleşmiş. Şunu görüyoruz, cinsiyetlere göre de fark ediyor. Şimdi sosyal kaygı bozukluğu, Türkiye'de yapılan çalışmalar da öyle. Toplumu taradığınızda aslında kadınlarda daha fazla oran olarak. Fakat kliniğe başvuru yani bu sorun için çare arayanlara baktığınızda daha çok erkek grubu geliyor. Hı. Neden? Çünkü kadınlarda olduğunda sosyal kaygı veya çekingen kişilik bu bir sorun gibi görülmeyebiliyor. Hatta bir meziyet gibi. Ya bir hanımefendilik gibi Tabii, mi, değil mi? Tabii hanım hanımcık çok hanım ne hanımcık. güzel. Hiç konuşmaz evet. ağzı var dili yok Aynen. gibi ifadeler. Erkekte olduğunda düşünün hani hiç konuşma ağzı var dili yok sizce değil mi o olumsuz karşılanıyor. O nedenle daha çok başvuru açısından bakıldığında kliniğe başvuruda erkek oranı daha fazla ve ilginç şekilde işte üniversite mezunu meslek sahibi insanlar daha çok geliyor. Niye? Çünkü yaptığı işle ve konumuyla bağdaşmıyor kendisini ortaya koyması gerekiyor ondan dolayı yani bu bizi yanıltmasın. Toplumda çok yaygın. Çok yaygın değil mi? Ee, tabii ev hanımı olunca e, sosyal e, ortamlara girme sıklığı çalışan birisine göre daha az olduğundan belki bunu bir problem olarak yaşamadığı zaman evet. yani hayatın işlevselliğini bozduğu anda fark ediyor kişi. Kesinlikle sanırım. mesela bir e, çok e, yıllar öncesinde yaklaşık benim ilk asistanlığımda ilk gördüğüm sosyal kaygı bozukluğu olan bir hanımefendi vardı. Kırklı yaşlarında bir hı. ev hanımıydı. Hı hı. Tipik profile uymuyor az önce anlattı Çünkü e, Hanfendi e, eşini kaybetmişti. Daha önce hayatla ilişkili her şeyi eşi yürüttüğü hı. için işte efendim elektrik parasının yatırılması, su parası, alışveriş, dışarı ile ilişkiler hepsini eşi yürütüyor. Bir sorun yok ama ne zamanki eşini kaybediyor o zaman topluma karışması gerektiğinde Maalesef mesela onun için diyelim bir o zamanlar çünkü online ödeme falan da yok 30 yıl öncesi hmm. gidip su parasını yatıracaksınız değil mi? Ne kadar basit bir şey gelir insanlara. O su parasını yatırmak, o gişedeki kişiyle konuşmak bunların hepsi bir işkence gibiydi. Evet e, ama şu da bir gerçek e, bu aşılabilecek bir problem. E, evet. Tabii nasıl olacak bunu da ilerleyen dakikalarda Orada bir parantez açmam gerekir. Buyurun. Çünkü e, çok önemli o dedi. Hı -hı. Genelde insanlar... Hemen her zaman sosyal kaygıyı her nedense kişiliğe bağlıyorlar. Yani benim yapım böyle, benim kişiliğim böyle. Yapım ve kişiliğim böyleyse o zaman hemen bunun arkasından gelen çıkarım ne? Bu değişmez. Halbuki öyle değil bunu biliyoruz. Hatta çekingen kişilik denilen kişilerin bile aslında sosyal kaygının ağır bir formu olup Terapiyle değiştiğini, değişebildiğini gösteren çalışmalar var. Evet. Bu da önemli bir e, aslında ipucu bizim için değişebilir. Evet. Tabii kişi isterse burada yine önemli olan kişinin e, göstereceği performans. Aynen e, ve tabii birinci adımı da bunun hani bir tırnak içinde bir kader değişmez bir şey gibi değil de değişebilir bir şey olduğunun farkında olmak. Değişebilir olduğunu biliyoruz o imkan var. Biz de niye o imkanı kullanmayalım? Ondan yararlanmayalım diye düşünmek Hı. lazım. Evet. Hocam peki ecam geldi geldi size ve durumu anlattı. Ailesiyle yaşıyor, 26 yaşında. Tabii e, sosyal fobisi olan insanların evliliğe gidiş süreçleri de sıkıntılı olabiliyor. Yani evet. birileriyle tanışmak, Tabii. yeni birisiyle konuşmak, kendini ifade etmek. E, fakat üniversitede kendini gizliyor ama, üniversitede gizleyebilirsin. Hiçbir problem yok. Yazılılarla, finallerle bir şekilde o diplomayı alırsın. Peki o diplomanın hayata katacağı şey, iş hayatı, kendimizi gizleyerek yapacağımız ilk bilhakis kendi performansımızı sergileyeceğimiz bir alan. Ecem e, nasıl basamakları izler bir terapiye başladığını düşünürsek neler ödevi evet. olmalı onun aslında Şimdi, neleri değiştirmeli e, ilk adımı işte kişinin değişebileceğine inanması eğer o inanç zayıfsa veya yöntem konusunda bir e, şüphe varsa aslında terapide önce oradan başlarız hani kişinin bunu değişebileceğini görmesi gerek yani diyelim ben hiçbir şekilde e, yabancı dil öğrenemeyeceğime inanıyorsam diyelim Almanca işte öğrenmeyi de istiyorum tamam ama ben hiçbir şekilde Almanca öğrenemem diye inanıyorsam boşu boşuna çaba harcamam. Yani kişinin değişim istemesi evet gerekiyor ama aynı zamanda değişimin olabileceğine de bir inanması gerekiyor. Biz oradan başlarız. Değişimin olabileceğine de inanıyor diyelim. İlk adımımız o durumun bir anatomisini çıkarmak. Hani insanın nasıl ki yapısı kromozomda gizlidir o 46 kromozomda bizim sosyal kaygımızın yapısı da Yaşadığımız bir sosyal kaygı durumunda gizlidir. Ee, i̇lk yaptığımız şey en son ne zaman böyle bir sosyal kaygı yaşadı? Diyelim işte en son sınıfa geç girdim işte girmek zorundaydım her zaman da dikkat ederdim aslında diyor hani geç girmemek için. Çünkü sosyal kaygısı olanlar ona da dikkat eder. Evet. Hani herkesin olduğu bir yere en erken gelip hani o <gülüyor> sonradan girip dikkatleri üzerine çekmeme. Tabii, pardon geçebilir miyim bile diyemeyeceği için. Evet. Artı düşünün hani herkes oturmuş siz <gülüyor> oradan tıkır tıkır yürürken. E, Gözler size çevriliyor istem istemez, dışı. Evet şimdi böyle bir durumu en son ne zaman yaşadığını e, kişiye sorup ardından e, bizim bir formülasyon dediğimiz bir e, durumun anatomisini çıkartıyoruz. Şimdi işte ne zaman oldu diyelim çarşamba günü işte e, sınav vardı mecburen işte. Aslında normalde ders olsa <gülüyor> geciktiğimde girmezdim ama sınav olduğu için girdim ve çok kaygı yaşadım. Orada adım adım peki kaygın ne zaman başladı? İşte geciktiğimi fark ettiğim anda. Daha sonra peki ne düşündün? İşte insanlar girdiğimde bana bakacaklar. Peki insanlar bana bakar diye düşündüğünüzde bu sizi nasıl hissettirdi? Kaygımı daha da arttırdı. Peki o anda dikkatiniz neye yöneldi? İşte dikkatim kendime yöneldi. Peki insanlar siz oraya girdiğinizde sizce nasıl birini görecekler? Nasıl e, görüneceksiniz onlara? Çünkü sosyal kaygı bozukluğu olan bireylerin en temel problemi şimdi hepimiz diğer insanlar tarafından nasıl göründüğümüzü merak ederiz. Şimdi diyelim işte ben bu programda konuşuyorum acaba insanlar nasıl e, görüyorlar? Veya siz burada konuşurken nasıl görünüyor? Bu bir düzeyde normal ama buna aşırı önem veriyorsak aşırı e, yani nasıl göründüğümüzü bilmek konusunda aşırı bir dikkatimiz varsa. Sosyal fobikler böyledir. E peki bunu nasıl öğreneceğiz? Şimdi diyelim ben size sorsam işte Tuğba nasıl görünüyorum? İyi görünüyorsunuz İyi hocam. E acaba doğruyu mu söylüyor? Geriye ne kalıyor? Tek kaynak kendimiz. Kendi kendimizi irdelemeye başlıyoruz. Efendim ses tonum nasıl düşünün hani bir yandan konuşurken bir yandan da diğer insanın gözünde nasıl göründüğünüzü hayal etme. Çok yorucu Şimdi dikkat bizim sınırlı bir dikkatimiz var. Evet, ben şu anda yaptığım şey kompleks bir şey bir konuşma yapıyorum işte cümleler anlaşılır olması kavramları iletiyorum. E bir yandan da dikkatim benim dışında nasıl göründüğüme eğer odaklanırsa ne oluyor? Dikkat bölünüyor. İkinci konu kaygıyla birlikte de e, o kaygı artınca insanda e, o da bizim e, yönetici fonksiyonlarımızı baskılar. Çünkü kaygı nedir? Efendim, tehlike, tehdit. O anda da beyin, vücut ortamı terk etmeye dönük hızlanır. Yani kaçsın da canını kurtarsın. Çünkü bizim beynimiz açısından... Efendim ben isterse insanlar benim konuşmamı beğenmeyecek diye kaygı duyayım. İstersem ne bileyim yırtıcı bir köpek karşıma çıkmış olsun. Tepki aynı tepkidir. Aynı tepkidir. Beyin aynı alarm evet. alıyor. Kaç savaş. O zaman e, büyük ölçüde beynin dikkati de buna yönelmiş oluyor. Düşünen kısmın fonksiyonları zayıflıyor. E bunlar yani kaygıyla birlikte o düşünce e, hatta zihnim dona kaldı falan hı hı. der bu kişiler. Kaygıyla birlikte zaten dikkat bir kendime döndü, bir zaten performans azaldı. Hakikaten de o zaman ne olur üzerine bir takım farklılıklar çıkar ortaya. Fakat aslında çok dışarıdan kendisinin düşünüldüğü kadar abartılı şekilde hissedilen şeyler değildir bunlar. Diyelim şu anda benim bu konuşmayı yaparken işte 10 üzerinden 3 kaygım var. Sosyal kaygı bozukluğu olan birey bu diyelim 5-6 Fakat bu onun 9-10 fark edildiğini düşünüyor ya yani dışarıdan fark edilenin daha da fazla olduğunu Bu da doğal bir şey niye Çünkü birebir kendi içimizde olanın farkında olduğumuz için sanki dışarıdan da o aynen fark ediliyor gibi Halbuki hani dışarıdan Aslında o fark edilen çok çok daha azdır Çünkü şu bardan şu an sıcak olduğunu benim bilmem gibi evet. izleyiciler busparağı sıcak olduğunu şu an bilmiyor Evet Şimdi biz bu şekilde bir formülasyon oluşturuyoruz. İçerisinde ne var bunun? Bir, kendi zihninde kendisini nasıl görüyor? O sırada bir resim o aslında ve olumsuz bir resim. İki, kaygı belirtileri neler? Üç, zihinsel hangi belirtiler oluyor? İşte ne bileyim dikkatin azalması, zihnin durması ve yine en önemlisi peki öyle görünmemek adına yaptığın şeyler nelerdi? İşte efendim soru sormadım, e, ne bileyim önüme baktım, tavana baktım, Kaçınalar. karanlıkta oturdum, Hı -hı. sırtımı insanlara döndüm. Onları tespit ediyoruz Hı -hı. ve e, bu formülasyonu yaptıktan sonra da bu formülasyonda aslında sorunu doğuran şeyler de ortaya çıkıyor. Sorunu doğuran ne biliyor musunuz büyük ölçüde? Dikkatin kendisine yönelmesi. Dikkat kendinize yönelirse... Hem kaygınız artar her performansınız düşer. O nedenle bizim ilk müdahale ettiğimiz kısım o oluyor. İki, güvenlik sağlayıcı davranış dediğimiz o tavana bakma, az konuşma, sakin gözükmeye çalışma, rahat gözükmeye çalışma. Bazen de tam tersi hızlı konuşma. Bazen durarak konuşurlar. Kişisel konulardan bahsetmeme, özellikle erkek ve belli bir eğitimin üstünde olan hastalarda kendi şeyinde yaşam kültürü içinde varsa diyelim alkole yönelme hmm. ilaç gibi evet. efendim e, bu tarz e, şeylerle mesela ne bileyim terleme ise e, yaz günü ise işte kapalı yerlerde toplantılara katılmama muhakkak o gideceği yere 10-15 dakika önce gidip böyle e, dinlenme çaktırmadan içeriği kontrol edip camı falan açtırma, klimayı açtırma aman terlemeyeyim diye. Ee, işte yok soğuk su içmeler falan filan ondan sonra işte o güvenlik önlemleri hı hı. ilaç kullanma öncesinde. Gibi Sakinleştirici hocam gibi. onu evet. da çok duyuyoruz. Evet. Yani çok yanlış. Evet. Ee, Kesinlikle. Hele anlık rahatlamalar kuru... hepsi anlık rahatlama evet. sağlıyor değil mi hocam? Şimdi hı hı. alkolde şöyle bir problem var. Şimdi bir kişi alkolü ilaç gibi kullanmaya başladığında bağımlılığa dönüşme riski daha fazla. Hı hı. Çünkü sıkıntı giderici evet. olarak kullanıyor. Evet. Bu sefer ne oluyor? Hani Hem sosyal kaygı bu sefer bir de alkol bağımlılığıyla uğraşmak durumunda kalıyor. Çünkü e, ertesi günü diyelim bu sefer kendini daha kötü hissediyor. Böyle bir kısır döngüye girebilir. Dozunu artırabiliyor. Ve de ilaç meselesine gelince ilaçta da hani bir doktor kontrolünde olmadan efendim e, dost, ahbap, konu, komşu yok internete baktım hmm. oradan şey yaptım. O da daha da tehlikeli çünkü kendi kendine doktorluk <gülüyor> yapmak gibi oluyor. Bir ilacı yazabilmek, o ilacı düzenleyebilmek, işte bir tıp eğitimi arkasından ihtisas yapılıyor. Yani hekim bir ilacı yazarken çok değişik parametrelere bakar. Muhakkak. O da çok tehlikeli bir şey, kendi kendine ilaç kullanmak. Hocam hani az önce dediniz ya dikkati, oradaki ana kaynak evet. dikkatin kendi olması. Mesela e, aklıma şey geliyor. Şimdi diyelim ki benim kostümümde şu an eteğimde bileke olmuş olsa hocam. Çayı dökmüş <gülüyor> olsam öncesinde. hani düşünüyorum. Gerçekten hani dikkatimi o yöne versem onlar bilmese bile acaba göründü mü, görünüyor <gülüyor> mu? Ne söyleyeceğimi şaşırırım. Evet. Size ne soracağımı bilemem. Dilim, e, damağım kurur. Terlemeye başlarım. Onu saklama derdiyle anında evet. kalamıyorum evet. aslında ben. Hala evet. döktüğüm zamandayım. Evet. Biraz belki... E, Böyle hani metaforik anlatıyoruz ee, o zaman biz burada dikkati o meseleyi evet. nasıl kendimizden başka bir yöne ya da neye koymalıyız ki o ana adapte olabilelim ki başka insanların artık gözünü böyle gözlüğünü takmamış evet. olalım. Ben öyle düşünüyorum başka evet. insanların gözünü kara kendine bakmak Kesinlikle. oluyor bu. Ve de o gözlük şöyle bir şey diyelim burada işte 6-7 kişi var. Hı -hı. Şimdi Ahmet şöyle düşünüyor, Tuğba böyle düşünüyor, Mehmet böyle düşünüyor. O 6-7 kişi kurgulayabilir miyiz? Mümkün değil. Genelde sosyal kaygı bozukluğu olanın kafasında o topluluğu temsil eden bir prototip vardır Tek bir ve o da en kötüsüdür. Hepsi hani, kötü görüyor. Evet. Hepsi kötü görüyor gibi. Şöyle başlıyor. Hani ben de e, kötü değerlendirilecek bir fiziki belirti, o anda ortaya çıkan terleme, titreme, kızarma her neyse ya da bir hata, bir eksik var. İnsanlar bunu fark ediyor, fark edileni olumsuz değerlendiriyor ve bu olumsuzluktan dolayı da bir insan olarak beni kötü görüyor. Hani temel şey bu. Aslında onların ne gördüğünü bilmiyoruz. Çoğu kere de hani dediğim gibi çok da önemli de değildir yani o kişiler için. Aslında kişi kendisini kötü görüyor. Kendini kötü gördüğü için de kendince işte ilk yaptığı şey kendine odaklanma, ve önlemler alma. Bizim e, terapimizin ilk odağı o. Onu nasıl yapıyoruz? Biz bunu ne kadar anlatsak da efendim sen kendine odaklanıyorsun kişiler bunu e, algılamaz. Bile. Odaklanma aman kendine demek bir tedavi Aynen, çözümü değil. değil. O zaman önlemleri mi kısacağız? E, biz şöyle yapıyoruz orada önce bir takım e, bizim terapi içinde davranış deneyleriyle bunu gösteriyoruz. Nasıl? Diyelim işte ben sosyal kaygısı olan ya da siz olun ben, ben terapist olayım. Hadi. Diyorum ki Tuğba Hanım şimdi hazır zaten genelde kamera kullanıyoruz biz artık zaten bütün telefonlarda falan da var. Şimdi kendinizi anlatan bir konuşma yapmanızı istiyorum. Nasıl bir insansınız, nerede doğdunuz, aldığınız eğitim nedir işte yalnız bunu yaparken... Kendinizle ilgili olabilecek en iyi konuşmayı yapmanızı istiyorum. Dinleyenler bu konuşmayı dinlediğinde size hayran kalsın. Ne kadar zekice yapılmış bir konuşma. Cümleleriniz çok düzgün olsun. Başı sonu ortası. Bir giriş gelişme sonuç olsun. Ve yine dinlenildiğinde insanlar tarafından ne kadar mantıklı ne kadar tutarlı konuşuyor diye insanlar hayran kalsın. Bu arada bir yandan bu konuşmayı yaparken ses tonunuzda insanları etkileyecek şekilde olsun, kulaklarına hoş gelecek şekilde. Hocam çok şey istedim. Ve bir yandan da <gülüyor> evet. bu konuşmayı yaparken gerçekten böyle yapıyor musunuz, yapamıyor musunuz? Bunu da lütfen e, dikkat edin, onu ölçüp tartmaya. Gerçekten iyi yapıyor musunuz, yapmıyor musunuz ona da çok dikkat ederek konuşma yapın. Buyurun başlayın diyoruz. Başlayamam hocam evet. <gülüyor> bu bir gerçek. Böyle konuşturuyoruz bir dakika kendini anlatıyor bazen hani bizim karşımızda eğer bunu yapmakta zorlanırsa tabii ki bunların hepsi anlaşarak yapılan şeyler. Diyelim bir kişiyi daha çağırıyoruz onu tanımayan işte o anda diyelim bizim çevremizde bulunan tanıdığımız bir insan da olabilir. Hadi bakalım bu konuşmayı yap. Bu konuşmayı ayakta mı yaparken daha sıkıntılı olur oturarak mı ayakta diyor. O zaman eğer mümkünse ayakta yapmanı istiyorum gibi onu yaptırıyoruz. O sırada onu videoya çekiyoruz. Daha sonra ikinci raunt. <gülüyor> i̇kinci raunt ne? İkinci rauntta da istediğimiz şey. Şimdi yine kendini anlatan bir konuşma yapmanı istiyorum Tuğba. Ama bu sefer canın ne istiyorsa onu anlat. Nasıl anlattığının hiçbir önemi yok. Sadece ve sadece konuş ve kendini anlat o kadar İster kötü ister iyi bir önemi yok ondan sonra o ikinci konuşmayı yaptırıyoruz onu da çekiyoruz daha sonra birinci de ne kadar sıkıntı duydu ikinci de ne kadar sıkıntı duydu birinciyi ne kadar başarılı buldu ikinciyi ne kadar başarılı buldu kendisinde özellikle dışarıdan fark edildiğini düşündüğü bir belirti varsa fiziksel olabilir konuşmasıyla ilgili olabilir birinci de nasıldı ikinci de nasıldı. Önce bunu konuşuyoruz arkasından o videoları izliyoruz kendisini bir dış gözlemci gibi birincide nasıldı ikincide nasıldı görmesini istiyoruz. Yani e, bizim buradaki e, amaç ne hocam yani diyor, danışana kazandırılan bunları şey... anlatarak e, kişinin o konudaki inançlarını değiştiremeyiz evet. anlatarak belki bir ön adım atabiliriz kişinin bunu yaşayarak görmesi gerek. Yani hem o deneyi yaparken görüyor mesela diyelim kendi konuşmasını yapıyor sıkıntı düzeyiniz nasıldı diyoruz mesela bu konuşmada efendim e, yediydi diyor. İkinci konuşmada kaçtı dört diyor daha az daha sonra izletiyoruz onları ama bir yabancı gözüyle izlemesini istiyoruz. İki konuşmayı aa, birinci konuşma yedi dediğine bakıyor ki ya oradaki sıkıntı aslında dışarıdan fark edilen üç dört ee, tabii onun mantığını şöyle veriyoruz. Diyelim işte bir televizyon izliyorsun. Yabancı bir insan hiç tanımadığın biri hı hı. kendi mesleğini anlatıyor. Yabancı bir insanmış gibi şu kişiyi bir izle bakayım ne göreceksin. O zaman insanlar çok şaşırıyor. Çünkü e, kendi izledikleri kişiye verdikleri yani gördükleri kişiye verdikleri puanlar çok daha olumlu. Böyle olması da doğal sosyal kaygıda. Niye? Çünkü sosyal kaygı. Kişi kendisini olduğundan daha kötü gördüğü için oluyor. Peki olduğundan daha kötü görürken kullandığı kaynak ne? Tamamıyla kendi iç değerlendirmesi. İşte biz bu deneyle neyi yapıyoruz? Dışarıdan bir kendisini görüyor ilk defa. İlginç bir şey anlatayım. Bana ilk e, sosyal kaygısıyla gelen bir kişi hani bir vesileyle iş yerinde bir video çekimi yapılmış. İşte o iş yerinin çalışanları iş yerini tanıtıyorlar konuşma. Kendisi hiç öyle bir şey istemediği halde mecburen o konuşmayı yapmak durumunda kalmış. Ve o konuşmayı yaptıktan sonra asla izlememiş. Çünkü o kadar kendini kötü hissetmiş ki o konuşma sırasında. Terapide benim ilk istediğim şey şuydu. O konuşma var mı? Var evet zaten internette de bulunuyor. Şimdi o konuşmada sen nasıl göründün, ne kadar başarılıydın, ne kadar heyecanlıydın, ne kadar rahatsızdın. İşte kızarmaysa sence ne kadar kızardın, terlemeyse ne kadar terledin. Bunları bir tahmin et, bir yaz. Sonra da bir yabancı gibi aynen o az önce söylediğim gibi izle. O zaman izledikten sonra şunu gördü, hiç kendisinin düşündüğü gibi değil. Gayet rahat. Ama o kişiye arkadaşları zaten Aa, ne kadar iyi konuştun diye demişler. Peki bu etkili olmuş mu? Hayır inanmamış çünkü onlara. Kendisi izleyince tabii fikri değişti. Hani bu kendine odaklanmanın rolünü e, çalışmak için. Daha sonrasında kendine odaklanmayla ilgili ne yapıyoruz? Dikkati dışarıya yönlendirmeyi dönük bir takım e, egzersizler yapıyoruz. O ne olabilir? Mesela diyelim ben buraya geldim. Sosyal kaygısı olan biriyim. Terapistim bana diyor ki işte o stüdyoda neler var? İşte nasıl renkler var? Nasıl dekorlar var? Kameramanlar nasıldı? İşte konuşmayı yapan diyelim işte program sunucusu nasıldı? Ne kıyafet giymişti? Mobilyalar nasıldı? Kokusu nasıldı? Hani sanki yabancı bir gezegene ya da yabancı bir adaya ya da kıtaya hani bir kaşif gibi gidiyorsunuz görevinizde nedir? Orayla ilgili gözlem yapıp bilgi toplamak. Evet. Yani bir tür kaşif biçimine e, yaşaması hayatı. Yani kendini yargılayan böyle bir yargıç ya da polis memuru gibi değil kendini gözlemleyen onun yerine dış dünyayı gözlemleyen bir modda olmasına çalışıyoruz. Terapinin ilk kısmı bu hı hı. daha çok. Evet burada aslında yine e, sadece farkındalık değil kendi deneyimlemesi. Evet. Kendini evet. gerçekten o e, duruma tekrar onunla yüzleşmesi belki kendisiyle kendi düşünceleri evet. kendi iç. Ama insanların kendi iç değerlendirmesi de öyle kolay e, değişen bir şey değil. Tabii. Mi? Kendisini tabii. çirkin gören bir e, e, ecan var. Güzel olduğunu düşünüyor ama kimse ona çirkinsin de demiyor. Bir insan yani sosyal fobisi olanlarda bunu da görebiliyoruz. Fiziksel anlamda kendini güzel evet. bulmayanlar da var evet. içinde. Evet tabii. Bunu da... Nasıl bir yolu izlemek gerekiyor? İşte oradaki temel inanç yani kişinin kendisiyle ilgili tabii değişik sözcüklerle ifade edebilir. Çirkinim diyebilir, iticiğim diyebilir. Yalnız burada bir başka durum var hani sosyal kaygıyla karıştırılabilir. Bizim beden algı bozukluğu dediğimiz bir bozukluk var. O sosyal fobiden ayrı yani orada bir şey yapmasına gerek yok. Kişi sürekli rahatsız olur. Özellikle yüz bölgesinde e, hayali bir kusurla uğraşır uğraşırdır işte efendim yok burnum büyük Orantısızlıkla. orantısız veya yüzündeki küçük bir leke ya da bir çizik bir yara izi bazen erkeklerde boy ve işte zayıfım kaslı değilim falan gibi bir e, bedensel bir kusura odaklanır e, ve siz o kişiyle Hani diyelim bu beden algı bozukluğu olan bir kişiyle tanışsanız, görürseniz anlayamazsınız bile. Yani hani ya bunun da yüzü de şöyle, burnu da böyle herhalde sorunu budur. Tahmin bile edemezsiniz. İşte ama kişi ona odaklanır, durur, orayla uğraşır, ameliyat olurlar. Bazen maalesef ameliyat olduktan sonra çıkan sonucu beğenmez bir daha olur. Sonra doktorla maalesef hele de doktor tanımadı ve yanlışlıkla ameliyat ettiyse... O doktordan hesap sorar, daha da kötü ettimler. Hiçbir zaman memnunum. Yani o durumla e, burada sosyal kaygıda olan hani genel bir olarak hani çirkinim, iticiğim gibi bir şey olur. Aslında e, yine orada da e, bu şey sırasında biz buna görsel, işitsel geri bildirim tekniği diyoruz. Kişinin o konuşmayı yaptıktan sonra kendi iç değerlendirmesine göre fiziksel açıdan işte sıfır... E, en kötü, on işte en güzel, en çekici veya erkekse en yakışıklı falan gibi görünümü nasıldı dış görünümü? Kendisini puanlamasını isteriz. Çirkinim temel inancı olan bireylerin zaten hani en çok yanıldıkları alanlar kendi olumsuz inançlarının olduğu alanlardır. Mesela konuşmam içerik olarak işte sıfırdı der. Evet. Sonra o kişiyi izler ya içerik 5-6 sıfırdan 6'ya çıkıyor mesela dramatik şekilde. İşte mimik ve jestlerim çok çirkindi diyebilir. İşte izlediği kişinin halbuki öyle değildir. Dış görünüş açısından da yine aynı tekniği kullanıyor. Çünkü siz ona ne kadar iyi görünüyorsun deseniz de ee, onun, onun görmesi, gerek. görmesi gerekiyor. <gülüyor> Hocam o zaman biraz da izleyenlerimiz e, kendilerini aynı tutsun. Kendilerini sizden bir görsünler. Zira efendim bizler Profesör, doktor, psikiyatrist Hakan Türkçapar'la birlikte sosyal fobiyi konuşuyoruz. Sosyal fobinin hayatımızı kitlediği noktaları, kabusa çevirdiği noktaları tespit ediyoruz. İşte bunları normalleştirmeye çalışıyoruz ama tabii ki burada bir seans edasında yapamayacağımız için vakit kısa. Ee, ama çok güzel noktalara temas etti hocam. Yani terapi odalarında nereleri hangi noktalara dokunuyoruz ve gerçekten nasıl sonuç alınıyor? Bunlardan bahsettik. Sizler adım adım insan hesabına yazmaya başlamışsınız. Bir soru alayım müsaadenizle hocam. Evet. Sümeyye Hanım demiş ki Instagram hesabımızdan Tuba Hocam normalde ilişkilerde kaygım olmuyor ama toplantı sırasında sırayla cevap verilecek durumlarda veya söz al hakkı almayı düşündüğümde kalp ritmimi yükseliyor ve atışı çok hissediyorum. Bu, bunu yenebilmek için ne yapabilirim? Kalp atışlarını evet. hissetmesi hocam kendinde. Ee, evet. Şimdi Sümeyye Hanım e, hani tabii ki bu anlattıklarına göre diyorum. Şimdi e, performans tipi sosyal kaygıda en çok gördüğümüz şey kalp atışlarının hızlanmasıdır. Hatta ilginç bir şekilde yaygın sosyal fobik birisi topluma karşı konuştuğunda kalp atışlarında bir artış olur. Ama diyelim atıyorum 4-5 birim artarken performans tipi sosyal kaygıda e, 15-20 birim kalp atışında hızlanma olur bu doğal bir şey şimdi yapılması gereken şey bu tür performans durumlarını kişinin daha çok yaşaması ama tabii ki öncesinde işte dikkat odağını dışarıya yönlendirmek yani kendisinden yapacağı işe ve ortama yönlendirmek güvenlik davranışlarını o konuşmayı yaparken bırakmak ve e, mümkün olduğunca fazla sayıda e, kişinin e, bu tür ortamları değerlendirmesi, kullanması, konuşma yapması. Bazen yine e, psikiyatrist gözetiminde tabii ki performans tipi sosyal kaygıda e, kısa süreli olarak ilaç tedavileri de kullanılabilir. E, ama dediğim gibi onu psikiyatrist denetiminde yapmak gerek. Ama öncelikle bir... E, kalp ritminde herhangi bir problem var mı? çünkü bazen e, çok aşırı bir artış oluyorsa belki bir ihtimal küçük ama e, yani kardiyolojik açıdan da bir kişinin e, gözetimden geçmesi hmm. herhangi bir problem yoksa demek ki sadece sosyal kaygıya bağlıdır Performans, diye düşünürüz evet. Evet. E, o zaman da e, bu anlattığım terapiyi uyguluyoruz ama orada odamız tabi daha çabuk netice alınıyor niye? Çünkü sınırlı o alana sınırlı hı hı hı. şimdi hem topluma karşı konuşma hem ikili konuşma hı. hem kendini o ifade daha. etme e, hem gözlenme yani sadece ve sadece konuşma yapmayacaksa bile yani o toplantıda bulunmak bile e, kaygı uyandırabiliyor e, yaygın sosyal fobide. Onlarda tabii tabi biraz daha uzun çalışma gerekir. Hı -hı. Ee, şimdi hocam bir soru var enteresan bir şekilde Büşra yazmış. Bu arada biz sosyal medya hesabımızın hikaye kısmında sosyal fobiniz var mı diye sormuşuz. Ve oraya gelen cevaplar da var onlara da bakmak istedim. Sizler bize efendim adım adım insan Instagram hesabından sorularınızı iletin. Ve burada uzmanımız değerlendirsin diye hatırlatıyorum tekrar. Büşra'nın sorusu şu çok hazırlandığım sunumlarda... Ee, bazen oluyor bu olaylar. Çok terleyip söyleyeceklerimi unutabiliyorum. Böyle bir durumda, bunu yaşamak çok ciddi bir tecrübe. Biraz tecrübeler de tabii ki kaygıyı pekiştirebiliyor hocam. Ne söylersiniz? Tabii. Çok iyi hazırlanmamak mı gerekecek Şimdi, yani? Şimdi e, şöyle söyleyeyim, kaygının bir formülü var. Şimdi biz olumsuz olun olayın olma olasılığını yüksek görüyorsak, yani bu konuşmada ben takılacağım, hı hı. kötü anlatacağım, bu olasılığı yüksek görüyorsak. Ve bu takılmanın derecesini yani takıldıktan sonra işte ağzımdan ne bileyim bir kelime bile çıkmayacak ya da o kadar çok yanlış yapacağım ki insanlar berbat bir konuşma olduğunu düşünecekler gibi. Yani takılma olasılığını yüksek görüyorsak takılmanın kötülük derecesini büyük görüyorsak peki takılma olduğunda nasıl baş edebilirim heyecanlanırsam nasıl baş edebilirim? Hiçbir şekilde baş edemem ve e, o topluluğu da hani destekleyici görmüyorsak sosyal kaygımız artar. Ya yani topluluk bunu hiçbir şekilde tolere etmeyecek eleştirel e, insanlardan ibaret görüyorsak tabii kaygımız artar. Bir de e, o konuşmayı yaptığımızda ne olacak ne bileyim işte bir iş mülakatı o konuşmaya göre işte bir sunum yapacaksınız efendim sunumunuzu izleyeceğiz. Ona göre sizi işe alacağız ya da almayacağız. Hı hı. Ya da işte ona göre bu işi size vereceğiz, vermeyeceğiz gibi şeylerde ister istemez kaygı artar. Kişinin orada süreç odaklı olması gerek. Yani nedir süreç odaklı olmak demek? Benim amacım X konusundaki bilgilerimi insanlarla paylaşmak. Hı hı. Benim amacım ne şu anda? İşte benim e, efendim sosyal kaygı ile ilgili hem teorik hem pratik bildiğim şeyler var. İşte amacım bunu sizin aracılığınızla insanlara ulaştırmak. Şimdi benim amacım efendim insanlar bana hayran olsun, insanlar ne kadar bilgiliymiş desin, insanlar beni beğensin olursa o zaman raydan çıkar iş. Süreç odaklı olmak. Ha Heyecanlanmayı da doğal kabul etmek. Efendim bu konuşmayı yaparken siz burada işte yıllardır yapıyorsunuz. Efendim bir heyecan hissedilmiyor mu? Hissedilir Sorunlu gayet can doğal. bana sorun. 6 evet. yıl oldu değil mi? Bitecek arkadaşlar. Ben her canlı yayın üstünde evet. bir ellerimde soğukluk tabii. hissederim. Ay ne olacak acaba bir evet. heyecan. Bir böyle tatlı tatlı. Ama yayın bir bakıyoruz. Aha bitmiş yayın. Tabii. Ama o tabii ki o kalp atışı, o tatlı heyecan. Kesinlikle. E, lezzetini katıyor. Bu da farklı Ve bir Ve hazırlanmayı deneyim. katıyor size. Belki dikkati. de o olmasa. Dikkatli olmayı. Ee, çok ünlü efendim şarkıcılar, e, performans sanatçıları hepsinde bunun e, değişik düzeylerde olduğuna ben e, eminim. Yani çoğu röportajlarında falan Söyliyorum. da söyler. Yani bunu da doğal görmek gerek. Yani bu, bunun tek başına da hiçbir zararı yok. Yani e, böyle bir e, anlık bir efendim bizim vücudumuzda hızlanma olması Hatta sağlık genel sağlık açısından da iyi bir şey yani sürekli tek düze çalışan bir vücuda göre arada bir adrenalin deşarjı olması da iyi bir şey. Yani o heyecanla da dost olmak gerek yani onu düşman olarak görüyorsak düşman hep karşımıza çıkar yani bir toplulukta diyelim. Biraz yanımıza almak. Evet diyelim sizin bu kanalda sevmediğiniz bir kişi var bu kanala girdiğinizde. O buradaysa kesin görürsünüz. Hatta ilk onu görürsünüz. Ama hayatın içinde de böyle oldu. Yani öyle bir yoktur umarım. <gülüyor> Yok hayatın benim kanalda Herkesi seviyorum. Ee, şimdi kişi düşünün burada düşman olduğu şey ne oluyor? Kendi yaşadığı içsel heyecan duygusu. Ya bu... Zaten bizim içimizde bundan nasıl kaçacağız ki? Değil mi? Onunla biraz dost olmamız gerek. Yani bu aslında bedensel ihtiyacımız gibi acıkmak evet. önüne geçebilir miyiz? Susamayayım ben hiç, heyecanlanmayayım, öfkelenmeyeyim, ağlamayayım. Duygularımızı, kü duygusal küntlük yaşamak daha kötü bir şey. Şimdi mesela fotoğraf. az önceki sorudaki diyelim işte insanların önünde terliyor. Evet terleyebilir yani hani. Yaşadığının emaresi. Ama maalesef. terlemeyeyim. Aha. Mesela güvenlik davranışı ne yapar kişiler? Terlemeyi göstermesin diye diyelim kalın giysiler giyinirseniz ne olur? Ona da tuhaf bakılmıyor mu? Allah Allah. Yani Bravo, ilk... o dikkati çeker. Artık Aslında kalın değil. giyindiğiniz için de bu sefer evet. görünen bölgeleriniz daha çok terlemeye başlar. Aslında yaptığımız kaçınma davranışları hep aynı Onu da evet. İkinci bileşeni zaten Hı -hı. tedavide yaptığımız şey bu güvenlik davranışları ve kaçınma davranışlarını azaltmak. Evet. Hocam bir diğer soruda şöyle, e, hatta yorum yapmış kendisi hakkında. E, sosyal fobiniz var mı diye soruyoruz efendim ve sizden gelen cevaplarda olmaz mı insanlara karşı yaptığım bir şeyi yanlış yapıp rezil olma korkusu var. Okulda bile tahtaya kalkmazmış evet. hocam. Şimdi bu bu bir sonraki aşamaya geliyor. Hı hı. Rezil olma korkusu. Evet. Şimdi rezillik nedir acaba? Çok güzel. Rezillik nedir? Gerçekten evet. hocam sorunca bir, bir cevap veremedim. mesela e, şu diyelim e, silisyum karbonat mı? Cam. Şimdi iş inada binerse hani bu, e, bu camdır, bu silisyum karbonattır. Hı. İşte bunun içinde yüzde bilmem üç oranında demir vardır. Bütün bu iddialar iş iddiaya binerse hani e, laboratuvara götürürüz. Kimya laboratuvarında analiz ettiririz ortaya çıkar. Peki bu rezil bir bardak ya da bu çok güzel bir bardak, bu çok kötü bir bardak, bu çok kullanışlı bir bardak, bu çok kullanışsız. Bunları nasıl şey yapacağız? ya yani tek bir, Karara bir bağlayacağız. Tabii canım çok özel evet. durumlar. Kimisi der ki şahane, kimisi der ki kötü, kimi evet. der ki iyi. Şimdi işin içinden çıkamayız. Niye çıkamayız biliyor musunuz? Çünkü öyle bir şey olmadığı için. Bu bir olgu değil. Yani rezillik diye bir şey yok. Rezillik. Belli durumlara bizim verdiğimiz bir at, belli davranışlara verdiğimiz at ve bu tanımda kişiden kişiye değişir. Bizim yapmamız gereken şey bu kavramı tamamıyla bırakmak. Onun yerine ne peki? Benim şu konuda beğenmediğim bir davranışım oldu. Kendime yakıştıramadığım bir davranışım oldu. İşte insanların belki de kötü karşılayacağı bir şey yaptım ya da Genel ahlak kurallarına neyse aykırı bir şey yaptım gibi davranışımızı nitelememiz. Çünkü davranış değiştirilebilir bir şey. Ben rezil bir insanım dediğinizde neyi değiştireceksiniz? Seni değiştiremem. Yani yapısal bir şey gibi, Evet. Ama ya benim şurada yaptığım şeyle ben o davranışımın insanlar tarafından kötü karşılandığını, hoş karşılanmadığını, bana yakışmadığını düşünüyorum derseniz o zaman çözüm başlıyor tam da bugün hocam buraya gelmeden önce ruhsal esneklikle ilgili bir video çekmiştim. Hani evet. ben yetersizim, ben rezilim, ben evet. yeteneksizim, ben sevilmeyi hak etmeyen biriyim. Bunları gerçekten kendimize söyleyebiliyoruz. Burada işte orada şu an kendimi yetersiz hissediyorum demekle ya evet. da de değersiz hissediyorum demekle evet. ben değersizim arasında çok fark var. Çok bu da davranışa döküldüğünde farkını Hadi. gösteren şey. Tıpkı böyle işte sanırım biraz sosyal fobi kimlerde görülür? 5 dakikam var hocam sorularda evet. var ama yani bu bir izleyenim demiş ki Buse e, sosyal kaygın oluşma sıklığını sormuş. Eğer görülüyorsa depresyonda olan kişilerle bağlantısı varmış. Şu soruyu da soracaktım tam bağlantılı oldu. E, sosyal fobi başka hangi psikolojik rahatsızlıkları beraberinde getirebilir? Bence bu çok önemli bir soru. Evet. Kendisi depresyonda hissediyor ama aslında kaynak belki sosyal fobi evet. bilmiyoruz. Çok önemli bir nokta olduğunu düşünüyorum Nacizane Hocam. Bu soruya cevap vererek programı noktalayalım. E, şimdi sosyal kaygı bozukluğunun sonucunda ne oluyor? İnsanın kendisini iyi hissetmesini sağlayan en önemli kaynaklardan birisi sosyal ilişki. Hı hı. Hatta ve hatta hani işte insanın dünya üzerindeki varoluşunda psikolojik anlamda en önem verdiği şey evet. nedir diye denildiğinde bunun üzerine kuramlar var yani insan için en önemli olan şey insan ilişkisidir. İnsan psikolojisinin temel direği insan ilişkisidir, biriyle kurulan ilişkidir artı. Diğer insanlar tarafından beğenilmek ve başkalarını beğenerek idealize etmektir, beğenmektir diyen kuramlar var. Hı hı. E şimdi o zaman ne oluyor? Sosyal kaygı bu temel e, anlamda bizi besleyen şeyden bizi yoksun bırakıyor. Yoksun bırakınca da ne oluyor? İlk sonucu depresyon olur, ruhi çökkünlük olur. Hı hı. Hani nasıl ki işte depresyonu e, tanımlarken diyoruz işte insanın hani ruhsal olarak beslenmesi gerek. O beslenme kaynaklarından bir tanesi ortadan kalkmış oluyor. Bunun dışında işte o kaygıyı halletmek için yapılan şeylerden dolayı ikinci sık gördüğümüz şey maalesef bağımlılıklar işte alkol bağımlılığını sık görebiliriz. Ee, genelde bu ikisi yani depresyon ve e, bağımlılıklar. Ee, sosyal fobi tecrübelerle mi oluşur yani bir, bir şey başına gelir ve öğrenilir mi yoksa acaba bunun genetik yatkınlığı da söz konusu mu? Valla vakit nedeniyle ben kestirmeden Kestirme söyleyeyim. hocam siz de. %30 ila 40 genetik yapısal yani aileden gelen bir şey 60 70te yetiştirilme tarzı çevresel olaylar e, söz konusu. Şimdi tabi bu ikisi tavuk yumurta gibi Şimdi aile çekingen olursa veya sosyal kaygısı olursa diyelim sosyal kaygısı olan bir anne çocuğu dışarı çıkarken ne der ona? Üstüne başına dikkat et saçını tara bu ne biçim kıyafet böyle çıkılır mı? İnsanlar Dezil ne olursun. der. Dezil olursun insanlar ne der o da onu besliyor yani onun ayrımını yapabilmek zor yani. Ama genelde bu ikiz çalışmaları mesela genetik olarak aynı olup bir tanesi diyelim işte evlatlık verilmiş atılgan bir ailede yetişiyor. Bir tanesi çekingen bir ailede yetişiyor. O zaman onu ayırt edebiliyorsunuz. Varsayılan şey bu. Şunu unutmayalım. Belli bir yatkınlık ailede yatkınlık olmaz. Belli kalıtımsal özellikler evet bizi daha yatkın hale getirebilir. Ama aile o konuda destekleyici olursa. Psikolojik man uygun bir ortam e, sağlarsa, o doğuştan gelen eğilim kendisini bir e, rahatsızlık halinde ortaya koymak zorunda değil. Aksine yatışabilir ve kişi gayet sağlıklı, gayet atılgan da olabilir. Harika bir cevaptı özetle hocam. Çok teşekkür sağ ediyorum. Olun. Sizinle program yapmak benim için böyle sanki master yapmak gibi oluyor. Çok memnun oluyorum. Çok sağ olun. Ayaklarınıza sağlık hocam. Çok teşekkür Çok teşekkürler. Diyoruz. Evet efendim, bugün de ve bu haftanın da biz ayrılık süresinin sonuna geldik. Bugün sosyal fobiyi konuştuk. Sevgili Profesör Doktor Psikiyatrist Hakan Türkçapar'la birlikte inşallah farkındalığınızda bir nokta atışı yapmışızdır umuduyla huzurlarınızdan ayrılıyorum efendim. Sizlere Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.